Bismillahirrahmanirrahim. 44. Ve her tercümesi Eşhel bin Hatim. Bukhari ve Tirmizi Eşer'de etmiş Zahebi. İbn-i İbn Avn'dan rivayette bulunmuş. Saduk diyor. Ebu Züra ve başkaları Leysebil Kavi demişler. Kuvvetli değil demişler. Eşer bin Hatim el Basri. Künyesi Ebu Amr. Ebu Hatim olduğu da söylenmiştir künyesinin. 208 sicri yılında vefat etmiştir. Bukhari kendisinden İki tane hadis rivayet etmiş. Bunlardan birisi mutabi olarak, diğeri de talik ve mutabi olarak, talik olarak. Mizi diyor ki Bukhari ondan sadece bir hadis rivayet etti ve Tirmiz'den rivayette bulundu. Evet İbn Amdan ve Kurrebin Halid'den rivayette bulunmuştur. Kendisinin de Ez-Zuheli ve El-Kedimi yani Muhammed bin Yunus El-Kedimi rivayette bulunmuş. İmanların onun hakkındaki sözlerine gelince i̇bn Ma'in Mayn La şey demiş. Hiçbir şey değildir. Ebu Zür'a bir Kavi demiş. Kuvvetli değil demiş. İbn-i e, rivayetlerinde tek kaldığı şeyler var. Sanki o hata ederdi. E, sonuçta kendisiyle tek kaldığı zaman hüccet getirme mertebesinden çıktı diyor. Yani bu mertebede değildir Hataları e, tek kaldığında ihticacı engelleyecek şekilde diyor. Tadil ibarilerine gelince Ebu Davud onun hakkında erahukane sadukan diyor. Ben onu bir sadûk kimse olarak gördüm diyor. Öyle görüşteyim diyor. Ebu Hatim mahalluhu sıdk ve leyse bil kavî e, kuvveti değildir onun diyor İbn-i Avun'dan hadis isnat ederken gördüm. insanlar onun hakkında duraklıyorlardı. Böyle diyor Ebu Hatim. İbn-i Hacer'de saduk hata eder diyor. Hüküm selamünaleyh Biz buradaki ibarelere baktığımız zaman saduk mertebesini geçmeyen tadil ifadeleri var. Cerh ifadeleri de hata ettiğini, kuvvetli olmadığını gösteriyor. Yani ee, bu râbi saduktur fakat hıfsında ezberinde bir problem var. Ee, böyle bir ravi tek kaldığında şaibeli. Yani tek kaldığı bir rivayet hasen olmaya elverişlidir. Yani mutabi ve şahit ile e, kuvvetlenir. Tek kaldığında gönül tatmin olmaz böyle bir raviden. Çünkü tadilin en üst mertebesi saduk. Yani ile ilgili ciddi bir şey var gibi sanki. Eleştiriler var gibi. 45. madde. Ee, bu Eşhel bin Hatim hakkında Zehebi başka bir eserinde de, yani mizanda, muğnide, el-kaşifte e, herhangi bir hükümde bulunmuyor. Yani neticeye varmıyor. Sadece burada saduk demiş. Ben tukeli 45. Eflah bin sait el-Kubai'yi. Kuba'i. Bu Kuba'i ifadesi Kuba'ya nispet. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye ilk geldiği zaman konakladığı yer. Burada bir mescit yapılıyor. Kuba Mescidi. Bu Kuba Mescidi'ne e, nispeten Kuba'i diye e, nisbeleniyor. Bazı nüshada bu Kuba'bi diye geçmiş. O hatadır. Doğrusu Kuba'i olacak zeheb Müslim ve Nesai'nin rivayette bulunduğuna işaret etmiş. Muhammed bin Kaab'dan rivayette bulunmuş. Yani Muhammed bin Kaab-el-Kurazi'den diyor. İbn-i onun hakkında aşırı ifadeler kullandı demiş. Yani eleştirmede biraz ileri gitti diyor Zeheb-i. Zehebin sözleri bu kadar. Evlah bin Said el Medeni el Kubai el Ensari künyesi bu Muhammed 156 Hicri senesinde vefat etmiştir. Müslim onunla ihticac etmiştir. El Cezeri diyor ki Müslim, sadece Müslim ondan rivayet etti diyor. bu Cezeri'nin kendi vehmidir. nitekim burada Nesai şey Zehebi Nesai'nin de rivayet ettiğini söylüyor. Hafız el de ondan Müslim ve Nesai rivayet ettiler demiştir. da bin Süfyan el-Eslem'den ve Muhammed bin Kabil Kurazi'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Zeyd bin el-Hubab ve Abdullah bin el-Mübarek rivayette bulunmuşlardır. Tevsik ifadeleri Yahya bin Mayin'den, Leyse bihi bes, onda sakınca yoktur diye geliyor. Buradaki Leyse bihi bes, Yahya bin Mayin söylediği zaman Sika demek. Ee, nitekim Nütekim Lisânül Mizan'da böyle belirtilmiştir. Nesai de an onun hakkında leyse bihi be's, diyor. Yani Nesainin leyse bihi besti nesile Yahya bin Ma'in'in beis yoktığı demesi arasında fark var. Bunun da yani Yahya bin Ma'in bunu söylüyorsa sıka demek. Ama Nesai de öyle değil. Yani Nesai söylediği zaman tadili Üçüncü mertebesinden söylüyor. Yahya bin Ma'in söylediği zaman ikinci mertebeden söylüyor. Ebu Hatim, şeyhun salihul hadis. Yani şeyh ifadesi hadis ehlinden olduğunu gösterir. Herhangi bir tadil veya tecrih ifade etmez. Ama salihul hadis ifadesi sanki mutabi veya şahit olmaya elverişli demek. Ahmet bin Anbel, Kuba'yı onda sakınca yoktur demiş. Ebu Davud'un sualatında geçiyor bu Ahmet bin Hanbel'den nakli. İbn-i şöyle demiş, Sika kimselerden uydurma hadisler ve esbat olan, sebt, sağlam kimselerden sayı olmayan rivayetler aktardı. Kendisiyle ihticat caiz değildir, helal değildir. Ve hiçbir şekilde ondan rivayet helal değildir. Demiş. Yani Zehebi'nin aşırı gitmekle nitelediği ifadeler bunlar. Hakim de şöyle demiş. Yani burada bir e, tuhaflık var. Yani Hakim ve i̇bn İbban gibi normalde tadilde gevşek olan kimselerin eleştirilerini görüyoruz burada. Hakim Abdullah bin Rafi'den, Söyl bin Ebi Salih'den ve başkalarından e, mevzu hadisler rivayet etti demiş. el Methalde. Netice olarak bu ravi Sikadır. İbn-i İbban'ın sözü muteber değildir. Ee, bizzat kendisi esfikatın dördüncü tabakasında da burayı zikre ediyor. Yani İbn böyle çalışkalleri var. El Muğni'de şöyle denmiş: Sadukdur İbn İbn. Onun hakkındaki eleştirisinde faş ileri gitti. Yine Divan ve Kerşif'te Saduk denmiş. Mizanda da tevsi kilamel edileceğine işaret etmiş, öyle rumuz vermiş. Saduk demiş. Ve İbn İbba'nın sözünü şöyle reddetmiş, yani o başından çıkan sözün nereye gittiğini herhalde bilmiyor gibi bir eleştiride bulunmuş ve İbn İbba'nın dayanağını yani bu Eflah adlı rabinin aktardığı iki rivayete dayanarak eleştirmiş. Ee, i̇kisi de sahih Müslim'de. Bunlardan birinin numarası 2.128, birinin numarası 2.857. Yani bunlar Müslim Sahih'in rivayet etmiş. Evet. Ee, yani Müslim'in tarih-i cettahatistlerinden dolayı eleştirmiş burayı. Hakim de mi ayinatı söylerdi ondan mı Yok, hakim genel bir ibare söylemiş. Araştırmaya değiyoruz mu Yani onu araştırmak lazım tabi. Elmethalde böyle söylemiş de belki İbn İbn'dan etkilenerek söylüyor Allah'a vallahi. Evet, nesayi onda sakınca yok demişti müteşedditlerden yani bu arada Nesai İbn-i Mayın tefsik etmiş özetle evet. 46 Eymen bin Nabil Bukhari ve Nesai'yi işaret etmiş Sehebi Kudame bin Abdillah'tan rivayette bulunmuş dar Kutni kuvvetli değil demiş i̇bn İbban hata eder ve tek kalır demiş infirat eder demiş. Ahmet bin Hanbel Salih'ül Hadis demiş. i̇bn Mayn demiş. Evet bu Eymen bin Nabil ee, divanda tabi'i demiş. i̇bn Adi'nin sözünü aktarmış. Onda sakınca olmadığını umarım demiş i̇bn Adi. Ee, yine El Kamil'de i̇bn Adi O'nda sakınca olmadığını, rivayetlerinde sakınca olmadığını umarım demiş. El-Kâşif'te âbid fazıl yani fazilet sahibi ibadetehli birisi demiş. Daire Kutnion'un hakkında kuvvetli değildir, onu nakletmiş. El-Mughni'de saduk bir tabi demiş ve mizanda herhangi bir hükümde bulunmamış. E Emen bin Nabil, e El-Mekki, Ebu İmran Künyesi, Askalan şehrine yerleşmiş. E, tabi'nin küçüklerindendir Bukhari ondan Tek bir hadisi mutabat olarak rivayet etmiş e, Sünen sahipleri Ebu Davud dışında Sünen sahiplerinin Ondan rivayeti varmış Hedyus Sari'de böyle aktarılıyor mücahitten Said bin Cübeyr'den Kudame bin Abdillah'tan ve başkalarından rivayette bulunmuş Kendisinden de Abdurrahman bin Mehdi Ebu Asım yani Ebu Asmen Nebil ve başkaları Rivayette bulunmuşlar İmamların büyük çoğunluğu onu sıkal görmüşlerdir bu Eymen bin Nabili. Bazılarında e, tek kaldığı zaman bazı muhalefetleri sebebiyle gevşek görmüşler. Netice olarak e, muhalif olmaz sürece sıkalara muhalif olmaz sürece hudjettir. hakim D kutniye sualatında, ona sorduğu sorularda şöyle aktarmış yani kut sözüyor Neyse bir kavi halefen nas yani kuvvetli değildir insanlara muhalefet eder demiş yakın İlla hadis Teşekkür Evet, evet. Ee, el mecruhinde eder ve tek kaldığında yani tabi olunmayan tek kaldı rivayetleri var demiş. Başka eklenecek bir şey var mı? Yok. Yani netice olarak bu ravi muhalif düşmediği sürece, sıkalara aykırılık yapmadığı sürece hüccettir. Hadise hasendir. Taravuk benim de önce bir kavi demesi şeydi değil mi? Hasen etmediyseydir. Saduka. yedi evet. Eyyub bin Miskin Ebu'l-Ala el-Vasiti el-Kassab Ebu Davud ve Nesai işareti var. El-Makburi'den ve bir topluluktan rivayette bulunmuş. Birçok kimse onun sık olduğunu söylemiştir. Bazıları da gevşek buldu demiş. Zehebi böyle kapalı bir ifade kullanmış. Yani kim olduğunu belirtmeden aktarmış. Bu Eyyub bin Miskin i̇bn Ebi Miskin diye de zikredilmiş bu. Eyyub bin Ebi Miskin diye. 140 yılında vefat etmiştir. Katade'den, Said-el Makburi'den ve başkalarından rivayette bulunmuş. Kendisinden de Hüseym yani Hüseym bin Beşir, Yazit bin Harun İsa Ka'l-Ezrak ve başkaları rivayette bulunmuş. Ahmet bin Hanbel onun hakkında salih bir kimse sika diyor. Yine El-Avvam bin Havşep bundan yani İbni Ebi'l-Ala'dan daha sika ve daha çok rivayette bulunmuştur demiş. El-Avvam sikadır ancak Ebu'l-Ala'da sakınca yoktur. O o müftüleriydi. Kendisine fetva sorarlardı. Diyor. Evet, Ahmet bin Ambel'den nakledilenler bunlar. Yine İbn-i Sad tabakatında sika görmüş. Nesai sika görmüş. E, Tehzip'te naklediliyor bu. Ebu Hatim, onda sakınca yok, salih bir şey. Hadisi yazılır. Fakat hüccet getirilmez. getirilmez. E ee, İbnü Şübre'den ve Haccac bin Erta eden rivayette bulundu demiş. İbn Adi Onun rivayetlerinde zikrettiklerimin dışında münker bir şey görmedim, bulamadım demiş. Ee, bu yüzden İbn Ambel, Ahmet bin Ambel onda sakınca yok diyor. Çünkü hadisleri münker değildir. Hadisi yazılır demiş. İbn Adi ''Dârekutnî yûteberbih'' demiş. Yani ona etibar ediyor Yani hadisi e, şahit ve mutabata getirilir. Manasında söylüyor. Eleştirilen, eleştirenlere gelince İbn-i İbban zikretmiş fakat kâne yuhdî'' hata ederdi demiş. Ebu Davud ''Yetefakkahu'' yani fıkı öğrenirdi. E, fakat ''Fakat'' İsnatları iyi ezberleyemezdi demiş Ebu Davud. Ahmet bin Hanbel ise bibes diyor. Ee, Yezid bin Harun la yastahfehu. Yani onu hafife almazdı. Yezid bin Harun zannederim isnadı iyi, ezber iyi ezberleyemiyordu diyor. Evet, bu söylenenlerin sebebi hadisinde, rivayetinde ızdırap olmasıdır, çelişki olmasıdır. Ee, İbn-i e, tefsik edenlerin sözlerini aktarmış. Yine Darekutni'nin, Hakim Ebu Ahmet'in e, sözlerini aktarmış. Hakim Ebu Ahmet'in sözü, yani bu Hakim Nisa Bulu'dan başka oluyor bu Hakim Ebu Ahmed, El-Kuna ve esma sahibi. Hadisinde bazı ızdırap var. Bazı çelişkiler var demiş Ebu Ahmet Hakim. Netice olarak Burabi zayıf değildir. Lakin hata eder. E, Hüccet olmaz. Fakat hadisi yazılır. Yani şahit ve mutabata elverişlidir. Hakkındaki cer tadilden önceliklidir. Çünkü buradaki cer müfesser. Yani sebebi açıklanmış bir cerhtir. E, ancak rivayetinde emin olunursa hata etmediğine ve medine dair e, o zaman huccet olmaya elverişlidir. Yani hasene hasen olmaya elverişlidir rivayeti. Yani metinle alakalı, metindeki ızdıraba, isnaptaki ızdıraba bakılır. Böyle bir şey durum söz konusu değilse ihtiyacı elverişlidir. Evet, Divanut Duafa'da Salihul Hadis denmiş. El Kaşif'te bir topluluk sika gördü. Fakat e, yine gevşekte gördüler denilmiş. El Mugni'de Saduk demiş. Ebu Hatim'in de hüccet olmaz dediğini zikretmiş. Mizan'da hükümde bulunmamış. Sadece hakkında söylenenleri aktarmakla yetinmiş Zehebi. Evet, netice olarak burayı tek kaldığında bir soru işareti koyuyoruz. İbn-i Ebilala veya Ebu ala yok bir Nesk'in Hocam Ahmet bin Ahmet Evet. Size sayın teşekkür olmasına rağmenin Ama ızdırap da zikrediliyor. Mesela Ebu Davut ve Ebu Ahmet Hakim'in sözleri rivayetlerindeki ızdırabı dile getiriyor. Yani çelişki var. Yani cerh ve tadil bir araya geldiği zaman cerh müfesserse tadilden önceliklidir. Cerh müfesser değilse tadil önceliklidir. Bir inadini sözü var, rivayetlerinden bir şey bulamadım. Zikrettiklerim dışında münker bir şey bulamadım diyor. 48. Bazen Ebu Salih. Bağzam Ebu Salih Ayn ve H Sünnen sahipleri miydi? Öyle o öyle hatırlıyorum ama Evet 4 Sünen, 4 Sünen sahipleri Bağzam'dan rivayette bulunmuş Mevlası Ümmühani'den Ümmühani'nin azatlısı bu ondan rivayet bulunmuş Ebu Hatim ve başkaları Hucca olmaz demişler bu kadar Zehebi o kadar zikretmiş aslında tefsik edenler var o yüzden herhalde burada zikrediyor Bazen Mim ile Bazam Bazam da demişlerdir buna Nun ile Ebu Salih Günyesi Ümhani binti Ebi Talibin radıyallahu anh'ın azatlı kölesi, tabidir. E, ço çoğunlukla tefsir rivayet etmiştir. Ken, e, şeyden Ali bin Ebi Talib'den, İbni Baslan ve Ebu Rere radıyallahu anh'ından rivayette bulmuş. Kendisinden de El İsmail Es-Süddi, Süfyan Es-Devri, Simak bin Harp ve başkaları rivayette bulmuşlardır. İbni Hacer şöyle diyor. وَثَقَهُ الْاِجْلِي vahde, Sadece el-iclisik'a gör demiş. i̇bn Medini el-Kadda'ndan naklederek diyor ki, ashabımızdan, arkadaşlarımızdan onu terk eden kimse görmedim ve insanlardan onun hakkında bir eleştiride bulunan kimse de işitmedim diyor. i̇bn Hacer et-Tehzib'de böyle zikrediyor. i̇bn Mayin de, لَيْسَ بِهِ diyor ve devam ediyor. Eğer ondan kelbi rivayet ediyorsa hiç bir şey değildir. Eğer bazamdan rivayet eden kelbi ise at çöpe yani öyle diyor. Burada İbn Hacer'in yanıldığını görüyoruz. Sadece icliyi teşvik ediyor demekle. Çünkü İbn bi Hayseme'ye e, İbn Mayne bir ravi hakkında leyse bes sözü sorulunca Diyor ki ona, sana leysebihi bes dersem o sikadır. Yani bu Yahya bin Mayin'in kendi açıklaması. Yani birisine leysebihi bes diyorsa Yahya bin Mayin sikayı kastettiğini kendi açıklamıştır. Lisanul mizanda da aktarılmıştır bu. Böylece sadece İcli değil, İcli ile beraber Yahya bin Mayin de tefsik etmiştir. İbnacer'in dediği gibi değil durum. Abdurrahman bin Mehdi onun hadisini terk etmiştir. Yani Ebu Salih Bazamın hadisini terk etmiştir. Nesai zayıf demiştir. Bukhari et duafa is zikretmiş. Zayıf olduğunu söylemiş yani. Hafız Abdülhak el-İşbil'i ahkamında çok zayıf demiş. Zayıfın cidden demiş. Bu ibareye Ebu Lassen İbnül Kaddan reddiyede bulmuştur. Yani tamam Salih Ebu Salih zayıftır ama çok zayıf değil. Yani çok zayıf olduğunu söyleyen kimse yok. Zayıf sadece. Ee, bu yüzden kar çıkılmış bu söze. İsmail bin Ebi Halit demiş ki, Ebu Salih yalan söylerdi. Ona ne sorsa mutlaka onu bana açıklar, tefsir ederdi. Yani tefsir naklederdi o konuda diyor. Yani bunu yalana hamlediyor. İbn-i Medin'i Yahya bin Said'in Süfyan'dan rivayetle şöyle dediğini naklediyor. Kelbi demiş ki Ebu Salih bana sana söylediğim, rivayet ettiğim her şey yalandı. Demiş, böyle aktarıyor. i̇bn Hacer zayıftır, mürsel rivayetlerde bulunur demiş bazenler için ve daha başka şeyler. Yani özetle ana hatları bunlar. E, neticede bu ravi zayıftır. Mürsel civaritlerde bulunur. Ama yalancı olmasına gelince onun hakkında bu söylenmiş. E, bazen onun hakkında kezzap, yalancı denmiş. E, bu bu ifadenin kendisi yalandır. Yani bazen hakkında hani ben sana ne rivayet etmişsem o yalandır sözü yalandır. Çünkü bunu aktaran kelbi. Kelbinin kendisi yalancının teki. E, o yüzden bu problemli. Yani yalanla ithamı söz konusu değil. Evet. Kelbi muhtemel değildir. Sevri'nin kendisi Ebu Salih Bazamdan rivayette bulunmuştur. Şayet sübiyan Sevri, Kelbi'nin bu sözüne itibar etseydi kendisi rivayette bulunmaz zaten. Orası da ayrı bir varyantı meselenin. Bir kere böyle bir şey de tabiata ters, yani ben sana ne rivayet etmişsem hepsi yalandı demesi bir insanın pek düşünebilecek bir şey gibi değil yani. Evet, neticede bu zayıftır, bravi. şiddetli olmayan bir zayıflık. Yani şahit ve mutabıata elverişlidir. Fakat tek başına rivayeti zayıftır. İnsanlar terk etmemişler ondan hadis yazmayı, metruk değil. Evet, 49, Buhayr bin Sadı. Yine dört sünden sahipleri ondan rivayette bulundular diye işaret etmişti. Hebi ve meşhur Saduk diyor. Onun hakkında herhangi bir sakınca bilmiyorum. Fakat yani Lemyehreca le yani Bukhar ve Müslim'i kastediyor. On ondan rivayette bulunmamışlardır diyor. Yani burada bir cer bilmiyorum diyor bu ravı hakkında. Sırf Bukhar ve Müslim rivayette bulunmadı diye zikrediyor burada. Evet. Buhayr bin Sa'd bütün nüshalar da böyle. Bazı nüshalar bazı kitaplarda Buhayr bin Sa'd diye geçmiş. Bu hata. Doğrusu Sa'd olacakmış. Et-Takrib'de, Et-Tehzib'de ve hulasada Sa'd diye geçmiş. Evet. Buhayr bin Sa'd Es-Sehûlî Ebu Halid el-Humusi ve Sohuli Sehuli Sehuli'ymiş, doğru okunuşu Sehuli'ymiş. Sin'in fetasıyla. Ee, Yemen karyelerinden bir köye nispetliymiş bu. Veya e, beyaz giymeye nispet edilmiş olabilir denilmiş. Yani niye Sehuli dendiği net değil. Ee, Halid bin Ma'dan'dan ve Mekhul'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de İsmail bin Ayyaş, Bakıye bin El-Velid ve başkaları rivayette bulunmuşlar. Muhammed bin Sad, tabakat sahibi, Nesai, Duhaim El-Icli, Sika demişler. Ahmet bin Anbel, Şam'da e, Hureyz'den daha sağlam kimse yok. Ancak bu hayır hariç demiş. Yani Hureyiz bin Osman'ı kastediyor. Hariz bin Osman. Bukhar Ricali'ndendir. Hariz bin Osman. Şam'da o Hariz bin Osman'dan daha salim kimse yok. Sadece şey. İşte bu Buhayr bin Said, Sat hariç demiş. Ahmet bin Ambel yani Sika oluşunu ifade ediyor burada. Bunu zayıf gören kimse yok. Sadece yani cerh denilebilecek bir ifade Ebu Hatim'in salih Hadis demesi var. Bunun dışında hiç kimse eleştirmemiş bu ravi. Netice olarak hiç tereddütsüz bu ravi sikadır. Ee, zehebi mizanda ve muhnide bir şey zikretmemiş ama El kaşifte hüccet demiş. Yine et tezkire, yani tezkiretü'l hufazda zikretmiş. Bu ravi, sika. Herhangi bir tereddüt yok. Ve elli Bukhari'nin hocası, şeyhi Bedel bin el-Muhabber. buhar ve Dürsü'nün sahipleri cüviyette bulunmuşlar. Bedel-i İbn-i Muhabber. Bukhari ve Dürsü'nün sahiplerini işaret etmiş. Sika, hakim Dârekutni'den buna zayıf dediğini nakletmiş. Bukhari, onun e, iki tane hadisini doğrudan rivayet etmiş, dört tane hadisini de vasıtalı olarak rivayet etmiş. Şubeden, Harp bin Meymun'dan, Halil bin Ahmet el-Ferahidi'den rivayette bulunmuş, kendisinden de Ebu kılabel Rakashi, et ki ve Yakub bin Şeybe rivayette bulunmuşlar. Ebu Zür'a Sika diyor. Ebu Hatim Saduk. E, ben ona diyor. Umeyye bin Halid'e tercih ederim diyor. Yine Behz bin Esed'e ve Habban bin Hilal'e ve Affan'a tercih ederim diyor. Yani bunların hepsine tercih ederim bunu diyor. Bedel bin Muhabberi. E, bu saydıklar hep Sika kimseler. Onlardan daha üstün benim gözümde diyor yani. Şimdi Ebu Hatim e, müteşeddit. Ebu Hatim'in yani genel bir kanıdır bu muhattisler ee, Hiç kimse kolay kolay onun şeyinden kurtulamazmış yani eleştirisinden. Yani Sika dediği çok zor. Saduh demesi bile büyük bir şey yani Ebu Hatim'in. İbn Abdilber, onların indiğinde sika hafızdır. Yani muhattislere göre o sika ve hafızdır. Bu bedel için söylüyor bunu. Hakim, Ebil Dare Dârekutnî'den zayıf dediğini aktarmış, rivayet etmiş. Bunda da dayanağını şöyle zikrediyor. Zahide'den tabi olunmayan, yani Zayde bin Kudame'den tek kaldığı hadis rivayet etmiştir diye. Ve hadisin isnadını zikrediyor. Sualat-ı Hakim'de. Yani Darihutni'nin böyle zayıf demesi de biraz şey yani. Gevşek bir zayıflık. Bu tip şeyleri çok. İlerinde de bu, bu, bu türden pürüzleri çok. Yani hadisi illetli sayarken normalde mesela sikanın ziyadesiyle gelmiş. O ravi, sika tek kaldı diye onu mesela illetli görüyor. Eğer o rivayet başkaların tarafından mürsel rivayet edilmişse mesela, o mürseli tercih ediyor. Sayı olan mürselidir diyor. Mahfuz olan mürselidir diyor. Bunu diyor mesela sadece falanca rivayet etmiş mevsul olarak diyor. Yani bunlar Darih Kutli'nin kendi antikapları esasında. Yani usul gereği sikanın ziyadesi makbuldür. Tecrübeler değil, kaldırmalar da bir şey var mı? Evet. Abdülvehhabes Sakafi'nin rivayetini. Ki ona ben öyle demesine rağmen mutabisini getirdim orada. Yani Tek kalmış değil Abdülmecid Es Sakafi. Evet, burada e, netice olarak Darekutni'nin zayıf sayması zayıf bir görüştür, reddedilir. E, sırf muhalefet ettiği yani başkalarının rivayet etmediği bir hadis zayideden rivayet ettiği için zayıf saymış. Nitekim i̇bn Ajer de Mukaddimesinde Mukaddimesinde buna itiraz ediyor ve e, zayideden rivayetini zayıf saydı. Kutni bunu hakim söylüyor diyor. E, bu da tek bir hadis. Muhalefet etti tek bir hadis. Onda Hüseyin bin Ali el var. Zayedenin arkadaşı. O da e, Bezzar'ın müsnedinde geliyormuş. Eee şeyde İbn Ömer müsnedinde İbn Ömer'den yaptığı rivayetler bölümünde gelmiş Bezzar'da. Hüseyin bin Ali el-Cufi'ye muhalefet etmiş. Yani Zayde'den demek ki ikisi rivayet etmiş bir hadisi. Hüseyin bin Ali el-Cufi farklı rivayet etmiş, bu farklı rivayet etmiş. Ve diyor ki ben derim ki diyor şey İbn Hacer bu diyor inattır diyor. Yani bu sebeple Dara niye zayıf, Dar zayıf saymasını bu bir inattır diyor. Yine bu zikredilen hadiste de Bedel bin Muhabber Zayde'den rivayetine tek kalmamış. Bezar diyor ki Hüseyin el-Cufi de Zayde'den rivayet etmiştir. Yani demek ki ben yanlış anlamışım mübareği. Hüseyin bin Ali el-Cufi de Zayde'den rivayet etmiş, tek kalmamış. Böylece Bedel'in sikal olduğu. Zaire zayıf saymasının ise muteber olmadığı anlaşılıyor. İbn Hacer ve Zehebi her ikisi de bu görüşü reddetmişler. 185, 186. Evet. Bukhari. Bukhari'nin tarihinde geçmiyor burası. Yani Buhan'ın şeyh olmasına rağmen tarihinde zikredilmemiş. Teskiretul Huffaz'la Hafızun septün denilmiş. Mizanda da dar Kutni'nin onu zayıf saymasına hayret edilir demiş Zehebi. Evet. Allah izin El 1 maddeyi de bir sonraki derse bırakalım. Fureyb bin Abdillah bin Ebi Burde. Elbigenç madde. ve bihamdik ve eşhedü en la ve esteğfiruke ve